Ahmet Er Rufai Hazretleri, Hak Yolcusunun Düsturları, El-Hikem, Hikmetli Sözler, Sufi, Gerek kalp ve basiret berraklığı ve gerekse göz nurunun artması, az yiyip, az içmekle mümkündür. Zira açlık, kibri, büyüklenmeyi ve zorbalığı bertaraf eder. Nefs, birçok kötülükleri işlemekten, ancak açlık yardımıyla men edilebilir. Böylece o, hakla meşgul olur duruma gelir. Ben açlık kadar, nefsin azgınlığını kıran, başka bir şey asla görmedim. Tıka basa tokluksa, kalbi katılaştırır, karartır. Basiret nurunun keskinliğinin, yok olmasına sebep olur. Tıka basa tokluk sebebiyle, gaflet artar. Komşuların hatır ve hukukuna riayet edip, Titizlik göstermek, akraba ve taallukatın hatır ve hukukuna riayet etmekten daha mühimdir. Çünkü akrabalık dolayısıyla onların hatır ve hukukuna mecburen riayet edilir. Komşular içinse durum böyle değildir. Arada akrabalık bulunmadığı için onların hatır ve hukuku ihmal edilebilir. Nurlu kalp hep ariflerle salihlerin sohbetine meyleder. Onların arkadaşlığına koşar. Kibirlilerin, cahillerin sohbetinden nefret eder. Onlarla arkadaşlıktan uzaklaşır. Allah Celle Celalihunun kullarına iyilikle muamele etmek, kişiyi Allah'a ulaştırır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla ahlaklanmak ve ona salatu selam getirmek, sırattan geçmeyi kolaylaştırır, yapılan duaların kabul olunmasını sağlar. Sadaka, Allah Celle Celaluhu'nun gazabını izale eder. Anaya babaya iyilik, ölüm sıkıntılarını hafifletir, kolaylaştırır. Şerirler, ahmaklar, zalimler ve hasetkarlarla arkadaşlık etmek, kapkara bir zulmettir. Arif o kimsedir ki, hakkın yoluna sülük bakımından, büyük bir yön üzerinde bulunur. Aynı zamanda, üzerinde bulunduğu bu büyük yönde, dost doğru ilerlemekte devam eder. Üzerinde bulunduğu hakkın bu büyük yönünü bir an bile terk etmez. Sufi, vehimlerden, şek ve şüphelerden uzak durur. Şanı yüce olan Allah'ın, zatında, sıfatlarında ve fiillerinde vahdaniyetini, birliğini dile getirir. Zira hiç şüphe yok ki, Allah Celle Celaluhu'nun misli, benzeri yoktur. Sufi bu hususu, en ufak bir şüpheye mahal kalmayacak şekilde, kesinlikle bilir, inanır. Ta ki, zanna dayanan bilgiden kurtulsun, ve taklit bağını, boynundan çıkarsın. Sufi, Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gayri yola, süluk etmez, girmez. Bütün hareket ve davranışlarını, onun ahlakına ve yaşayışına uydurur. Sufi, kendisiyle ilgili işleri düzene koymak için vakit harcamaz. Çünkü o bilir ki, kainatta her şeyi idare eden, esas itibariyle aziz ve celil olan Allah'tır. Sufi, işlerinde Allah'tan gayrine sığınmaz. Ondan gayrine müracaat etmez. Sufi, avam tabakası arasına karışmaktan, imkan nispetinde uzak durur. Zira, onun avam tabakasıyla senli benli oluşu arttıkça bir takım kusurları ve beşeriyet hicabı bir takım halleri ortaya çıkar. Avam tabakası da bunu yanlış değerlendirir. Böylece Sofi için müşkil durumlar meydana gelebilir. Tebliğ ve irşat vazifesini yapması güçleşebilir. Sufi, halk tabakasından bazılarıyla birlikte mecliste bulunma durumunda kaldığı zamansa onların arasından salih olanları tercih etmelidir. Zira hiç şüphe yok ki, kişi dostunun yolundadır. Sufinin nefesi, tıpkı altın gibi, yakut gibi kıymetlidir. Bu yüzden o onu, ancak hakla ve hak için sarf eder. Kim ki sözlerini, amellerini, hal ve hareketlerini, her an için, Kur'an'ın ve sünnetin terazisiyle tartmaz ve zihnine gelen kötü düşünceleri bertaraf etmezse, Bizim nazarımızda o, sufiler divanına kaydedilmez. Kendisine gelecek hasılatı bilen kişiye, o uğurda yapacağı sarfiyat ehemniyetsiz görünür. Kim ki kendi şahsını düzeltir, istikamete gelirse, başkaları da ona bakarak, kendini düzeltir, istikamete gelir. Gölge nasıl doğru olsun ki, o dağcı eğridir. Sufi, benliğini kırdığı, mütevazı, alçak gönüllü hale geldiği, şevk ve sıdk ateşiyle yandığı ve şanı yüce olan Allah'ın husurunda, istikamet meydanında, sabit kadem olduğu zaman, hayırların menbaı, mahlukatın teveccüh noktası ve yağdığı yere bereket getiren yağmur haline gelir. Bu takdirde o, şanı yüce olan Allah'ın mahlukatına rahmet ve sükunet vesilesi olur. Bu alemde çok kere yalancıların etrafında toplanılır. Doğrular yalnız bırakılır. Mağrurların, mütekebbirlerin çevresinde takunya sesleri çoğalır. İnsanlar kendi halindeki namuslu kişilerden uzaklaşır. Bütün bunlara hayret etme. Çünkü nefs, süslü, müzeyyen kubbelerden, nakışlı kabirlerden ve geniş dergahlardan hoşlanır. Büyük sarıklı, genişleyenli etrafı kalabalık olan şehirlerle ülfetten has eder. Bu perdelerin kalkması ve hakikati görebilmen için nefsin himmetini değil, kalbin himmetini harekete geçir. Kalbini çalıştır ve nefsine de ki, Ey nefsim! Eğer Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemi geceleri üzerinde uyuduğu bir hasır üzerinde hem de yatarken bedeninin yanlarında iz bırakan bir hasır üzerinde görseydin, ehli de yiyeceksiz, içeceksiz ve etraflarında kendilerine hizmet eden hiç kimsenin bulunmadığı bir durumda görseydin, sonra bir de mücevher ve yakutlarla süslenmiş tahtında oturan acem şahına ve bolluk ve ferah içinde yüzen ve etrafında sayısız hizmetçilerin divan durduğu Aile ifradına baksaydın, hangi tarafta olurdun ve hangi tarafa meylederdin? Hiç şüphe yok ki, eğer Allah Celle Celaluhu muvaffakiyet verdiyse, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ve ehli beytiyle birlikte olmayı sevmen ve o tarafa meyletmen gerekir. İşte bütün bunları göz önünde bulundurarak, kalbi nimet ve gayretini Muhammedi halehline doğru yönelt ve oraya doğru götür. Böyle yaptığın takdirde, Allah'ın hizbi topluluğundan sayılırsın. Sakın ha, aç durmayı, bazı maddi ve dünyevi nimetlerden kendini mahrum bırakmayı, sert kumaşlardan yapılmış, eski püskü ve kirli elbiseler giymeyi, darlık, yokluk içinde yaşamayı, ve kendini salı vermeyi Allah yolunun yolculuğu sanma. Zira hiç şüphe yok ki, Allah Celle Celalihu ile ünsiyetsiz ve edebi Muhammedi'den nasipsiz bir açlık köpeklerin vasfıdır. Öyleyse edebi Muhammedi ile edeplenerek kadrini yükselt. Hem de Allah dostlarının ileri gelenlerinden huslat ehlinin mertebelerine kadar yükselt. Amellerine mağrur olmaktan kesinlikle sıyrıl. Enaniyetini yok et. Zira enaniyet benlik İblisin kalıntısıdır. Enaniyeti, benliği yok et. Bütünüyle bir kul olarak kal. Ta ki Efendinin, yani Allah Celle Celaluhu'nun yakınında kurtuluşa eresin. Kişiye dost olarak, Allah Celle Celaluhu kafiidir.